Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere.